her şey akıllarına tapan, Allah'a taptığını söyleyen ama akıllarına tapan bu dediler ki peygamberler gaybı bilemez. O yüzden peygamberin dedikleri gaybden verdiği haberler batıldır haşa. Yalanladılar. Ama burada şöyle bir problem var. Dikkat ederseniz bu mutezilelerin hepsi neyi yalanlıyorlar? Gelecek hakkında peygamberin verdiği haberleri yalanlıyorlar. Halbuki gayb dediğimiz zaman İçinde geçmiş de vardır Gelecek de vardır Mesela geliyorlar peygambere neyden soruyorlar ashabı ı Kehf'den soruyorlar değil mi ashabı ı Kehf'in durumunu soruyorlar Peygamber sağ ne diyor Yarın gelin haber vereceğim İnşallah demeyi unutunca Allah Azze ve Celle birkaç gün sonra vahiy indiriyor O zaman işte Müşrikler diyorlar Muhammed'in Rabbi Muhammed'i unuttu vesselam, Ve Allah ayet indiriyor Eğer bir şey yapacaksan İnşallah yarın yapacağım de Sakın yarın kesin yapacağım diye konuşma diye Allah peygamberi uyardıktan sonra diyor ki ashab kef şöyle şöyleydi. Bak bu da gaybın haberlerindendir. Allah gayb dediği zaman içinde geçmiş de vardır, gelecek de vardır. Bu peygamberin haber verdiği geçmişe dair şeylerdir, örneklerde. Tabi onlar diyebilirler, bunlar ayetlerle sabit diye ama mesela biz birçok Kur'an'daki kıssanın tafsilatını gene sünnette görüyoruz. Peygamber s.a.m haber veriyor. Şuradan şuraya gittiler, buradan buraya geldiler, o onu aldı, bu bunu getirdi. Biz buralardan hükümler çıkartıyoruz, istimbatlar yapıyoruz. İmam Ahmed'in müsterindeki bir hadiste Allah gayb ilmini diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden başkasını açmaz. Bu da bir şey gösteriyor. Sofilerin bugün kendilerine delil aldığı Hızır kıssası neyi gösterir? Ki Hızır da İsrailiyattır yani ayette sadece bir salih biri olarak geçiyor. O salih biri, Musa aleyhisselamın yanında ilim talep ettiği salih biri peygambermiş. Çünkü yanında ne var? Gaybden bazı haberler var. Ne diyor? Bu çocuk diyor, büyüyünce anasına babasına isyan edecek diyor. İşte bunlar ileri gitseler orada bir şey var bunların gemisine el koyacaktı diyor. Allah gaybın bir kısmına ne yapmış? O Ona bu konuda haber vermiş. O yüzden Hızır, İsrailiyat ismi Hızır, Sofile'nin anladığı gibi evliya değildir. Nebidir İmam Ahmed'in müsnedindeki hadiste olduğu gibi. O yüzden Allah peygamberine ve diğer peygamberlere biz bilmiyoruz. Belki onlara da bazı noktalarda haber verdi. Mesela Peygamber S.A.W. diyor ki Nuh bile Deccal'den ümmetini sakındırmıştır diyor. Yani. Nuh aleyhisselam bile ümmetini Deccal'den sakındırmıştır. Halbuki ilk Nebi yani Deccal'e bir dünya vakit var o kadar şerlidir Deccal. Yani sahabe diyor ki peygamber salsam o kadar bahsederdi ki Deccal'den biz derdik ki şu hurmalıklar var ya Medine'de çıkıp gelecek aralarında. Sahabe öyle zannedermiş. Ve Deccal'in giremeyeceği iki şehir var Mekke ve Medine. Deccal oranın kapısından içeri giremeyecek peygamberden gelen sahih haberlerde olduğu gibi Aleyhissalatu vesselam. Allah bu nedenle kıyametin alametlerine dair bazı şeyler Peygamber'e haber verdi. Mesela küçük alametler Zinaların artması gibi, binaların, baldır çıplak deve çobanlarının bina yapmakta yarışması gibi. Bakın bugün İstanbul'da ev yapan müteahhitlerin araştırın geçmişini inanın çoğu çobandır. Yani bundan bir 30 sene önce doğuda köyde koyun otaran adamlardır, şimdi müteahhitlikte yarışıyorlar. Niye? Köyde arsayı, araziyi satmışlar, gelmişler burada parayla müteahhitlik yapıyorlar. Ya yani Benim tanıdığım iki tane akrabam var, şu anda müteahhitlik yapan köyde çobanmış önceden çobanlık yapan en büyük kıyametin alameti bu iki tanesi benim yanımda çünkü peygamber salsam diyor ki kıyametin alametidir ki baldırı çıplak deve çobanları binalar yapmakta yarışacaklar diyor mesela bunun haricinde e, fuhşiyatın yayılma, yayılması gizli ve açık her türlüsünün yani artık gizlisi kalmamış fuhşiyat açık hayır artık gizlenir bir hale gelmiş bunların hepsi peygambere Allah'ın gayb ilminden açtığı belli kısım nedir e, bilgilerdir. Bunlara iman etmek de bize vaciptir, bize farzdır. Allah Cin suresinde demişti: "Alimul gaybi la yudhiru e, la yudhiru ala ala ahade." Allah gaybını hiç kimseye açmaz. Gaybu bilendir. "İlla mine'r rusli men Ama resullerden razı olduklarına. Yani onlara da dilediği kadar e, ne yapmıştır Allah azze ve celle bildirmiştir. O yüzden muhteziyle bu ile alakalı olan bütün haberleri sünnette valide olan yalanladılar, küfre düştüler. Akılları yok, akıl sahibi olsalardı, hep akıl akıl diyorlar. Ayetin devamını okullardı. İlla limenir da diyor. Ancak kime razı olursa diyor Allah Azze ve Celle öyle bir istisna getiriyor. 94. esas, 94. asıl. Şimdi burada bir nokta daha var, onu da değinelim, öyle geçelim. Mesela Peygamber'e... Yaşadığı dönemde de anlık kayıtlardan açılmış mesela. Ne gibi? Bana diyor mesela ben namazdayken cennet nimetleri gösterildi. Vallahi cennet o bir salkım üzüme benzeyen bir nimet vardı. Çünkü üzüm değil. Onlar hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir tadın alınmadığı nimetler. Allah müminlere cennette öyle nimetler hazırlanmış. Sadece benziyorlar. Üzüme benzer bir salkım vardı diyor. Alsaydım kıyamete kadar hepiniz yerdiniz ondan diyor. Veya bir gün namaz kılarken geri çekiliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bakıyor ki cehennemden sahneler Peygamber'e, gayb açılıyor. Ateş, alev, insanların içerisinde çığlıkları, feryatları, insanların maruz kaldığı o şiddetli azap görününce Peygamber geri kaçıyor aleyhissalatü vesselam namazda. Yani bunların hepsi Peygamber'e dünyadayken ikram edilen şeyler. Veya bunun haricinde bir kabrin yanından geçiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de diyor azap görüyorlar kabirlerinde hem de büyük şeyden değil. Biri laf taşımaktan, biri de tuvaletine dikkat etmeme meselesinden iki tane insanın e, kabir azabı gördüğünü ortaya koyuyor. Bakın hadiste ne diyor? Yahudi. Orada yatanlardan Yahudi. Çünkü onlar İslam'dan önce ölen Yahudilerden. Çünkü Yahudilerin şeriatında da şey var, kabir azabı var. Yani bunlar bütün dinlerde ortak olan noktalar. Recimse bütün dinlerde var. Açın Tevrat'ı, açın İncil'i. Taşlanmanın e, hükmünü görebilirsiniz çok rahat bir şekilde. O yüzden bu ve buna benzer kayba dair peygamberin verdiği bütün haberler haktır. Bizler bunlara iman ediyoruz, iman etmeyenlerden kafirler olduğuna itikat ediyoruz. 94. asıl, 94. esas. Ve âlem aleyhi "Kâle kulluha Peygamberin Allah'ın ona verdiği e, gayb haberlerinden bir tanesi de. Peygamberin şu sözüdür Aleyhisselatü vesselam ümmetim 73 fırkaya ayrılacak diyor. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateştedir diyor Aleyhisselatü vesselam illal vahide ancak tek olan bir fırka hariç. Ve dedi ki Aleyhisselatü vesselam hadisin devamında vahiyel cema'ah onlar da cemaattir dedi. Vahiyel cema'ah onlar da cemaat olan insanlardır. Bakın İslam dini fert yaşanmaz. Şimdi Ebu Zer hadisi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Zer'e, fitnelerden soruyor Ebu Zer. Fitne dönemi çıktığında hani hiç Müslüman yoksa ne yap? Ağacın kabuğuna dişlerinle yapış, <gülüyor> sımsıkı, ölüm sana gelene kadar bekle. Millet hani fitneye düş, e, düşmüş, sen tek İslam üzere kalmışsın. İnsanlarla otursan işte fitneye uğrayacaksın. O yüzden ağacın kavuna yapış, ölüm gelene kadar bekle. Maşallah herkes bu hadisi okuyor, herkes Ebuzer. Yani herkes Ebuzer bir kenara çekiliyor. E bu kadar işi kim yapacak? Yani Müslümanlar cemaat olmazsa nasıl Allah'ın dinini ikame edecekler? Nasıl Allah'ın dininin sınırları olan hadleri tatbik edecekler? Haddi kime tatbik edecek? Müslüman bir cemaat olacak. Bütün alimlerin fıkıh kitaplarına dönün. Selefin, geçmişin Hepsi derler ki Darul Hark'te Müslümanların yaşadıkları bölgede Müslüman bir emirin emri altında toplanıp Allah'ın hatlerini güçleri yetince tatbik etmeleri onlara vaciptir denler. Allah'ın hatlerini. Herkes diyor Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin takendir Ayet. Biz de diyoruz. Şimdi bir de bunu düşünün tatbik boyutunu yani. i̇yaz billah. Yani herkes kaçıyor. i̇yaz billah. Öyle bir durumdan Allah' sınırız. Adama sopa vursan adam dinden dönüp mürtet olur. Belki de Müslümanları, kafirlere şikayet eder sinirinden yani. Öyle bir gündeyiz artık. Halbuki Allah emretti. Dün diyordun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, hükmetmeyenler kafirlere ta kendiledir Hep kötüler başkalarına iyiler sana mı? E sen de tuttun laf taşıdın. Bir Müslümana iftira attın. Yanına kar mı kalacak? Vursunlar iki tane sopa ne olur ki? Peygamber sallallahu diyor ki Allah'ın hatlerinin dışında. Allah'ın hatlerinin dışında hatler on kırbaçtır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler kitaplarında sünnetten, sünnetteki tatbikten bunun tafsilatını anlatmışlar. Kol yukarı kaldırmadan çünkü böyle olursa adamı öldürürüz. Şöyle şu şekilde sadece dirseğini bükecek şekilde tazir için sopa vurulur ki insanlar ne yapmasınlar, kafalarına iş yapmasınlar. O zaman rahmet olur. O zaman kimse öyle Bugün herkes konuşuyor. Kadın gibi olmuş ya. Yani her şey dedikodu. O böyle dedi, bu bunu getirdi. O ona böyle demiş, bu buna kafir demiş, bu buna Müslüman demiş. O ondan lafı getiriyor, o böyle dedi. İki tane adama sopa vursak kimse bir de ağzını açmaya cesaret edemez. İşte cemaatin rahmeti budur. Allah peygamberine ve yanındaki sahabeye ilk emrettiği şey imandan sonra cemaat olmaktır. وَاْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sımsıkı topluca cemaat olarak yapışın sakın onda ayrılığa düşmeyin ve peygamber salsan diyor ki bir yerde bir cemaat varsa ve biri o cemaate muhalefet ediyorsa şeytan ordularını gönderir o adamın üzerine cemaati parçalamak için çünkü o adam hep dillendiriyordur ihtilafı gündeme getirecek ihtilaf çıkartacak ortalığı bölecek parçalayacak insanları birbirine düşman edecek çünkü düşmanlıkla başlıyor parçalanma. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. O yüzden cemaat olmak bu dinin bize imandan sonra emrettiği ikinci şeydir. Âmirkum bi i̇kinci khamsin âmireni yallahu bihinne. Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. El-Cema'a malum. Ve-Sem'i ve işitmek ve itaat etmek. ve al ve al Cihad edip hicret etmek. Cihad, hicret, işitmek ve itaat etmek hepsinin birinci maddeden geçiyor. O da cemaat olmaktan geçer. Cemaat olur, bir emiri olur. etba olur. Emreder. Emir işitilir, emre itaat edilir. Emir cihadı emreder, cihad edilir. Hicreti emreder, hicret edilir. Hepsinin temelinde birinci yatan maddesi cemaat olmak. O yüzden bugün kendini Ebu Zer zannedip şeytanın kendine oyuncak yaptığı insanlar iyi bilsinler ki helakın kapısındadırlar. Allah çünkü ayrılığı, ihtilafı ve rahmetin zıttı olan gazabı hep tek olan insanlar bunların üzerine göndermiş. Neden? Allah'ın ikinci emrine muhalefet ettiklerinden dolayı. Allah'ın ipine topluca sarılın. Allah'ın ipine doğru bir şekilde sarılın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Kendisine gelen, imana gelen insanlar diyor ki söz alıyor. alıyor Ney? Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak. Bir. Birinci madde şirk koşmamak. Şirk ehli olmamak. İyadübillah. iki Malıyla, canıyla Allah yolunda cihad etmek. Her şeyiyle işitip itaat etmek. Marufta ve her noktada. Ta ki münker emredene kadar. Yani haramları emredene kadar orada itaat yok. Dördüncüsü de İyi ve kötü zamanda Allah'ın Allah dini için yapacağımız mücadelede yapılan ezalara sabretmek. Yapılan ezalara sabretmek. İşte bunlar peygamberin sahabeden aldığı sözün ta kendisidir. Akabe biyatında, Rıdvan beyatında ve diğer bütün yerlerde peygamberin beyat aldığı bütün insanlar, söz aldığı, ahd aldığı bütün insanlar nedir? Bu sözleri vermişlerdir. Neden? Çünkü Allah'ın dini cemaatle yaşanır. Allah'ın ikinci emri budur. "Kıyil ya Rasulallah" denildi ki, "Ya Rasulallah, onlar kim? Menhum. Kal. ma an alehil yaum wa ashabi. Benim ve sahabemin olduğu yol üzere olanlardır bugün" dedi Allahü Vesselam. Benim ve sahabemin <gülüyor> üzerinde olduğu yol üzere olanlardır. İşte Peygamber'in bir sahih hadiste hepinizin bildiği bahsettiği, لَا taifetun min مِّنْ اُمَّتِي يُضَاهِرُونَ عَلَى la لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ Ümmetinden bir ta'ife kıyamete kadar hak üzere kaim olacaktır. Hüccetle insanlara galip geleceklerdir. Düşmanları onlara zarar veremezler diyor. İbnül Kaym rahimahullah bu hadisi tefsir ederken diyor ki, Taifetül Mansura her zaman hüccetle galiptir, bazen de silahla galiptir diyor. Ama bu zamanın ve mekanın değişmesiyle değişir. Ama hüccet ise her zaman Taifatül Mansuranın yanındadır diyor. Hüccet, delil, Kur'an ve sünnetten ilim her zaman Taifatül Mansuranın yanındadır. Allah bazen onları silahla izzetli kılar, bazen de Allah imtihanı gereği onlara bu gücü vermez. Onlar o zamanlarda, o vakitlerle de düşmanlarına hüccetle galiptirler, delille galiptirler. O yüzden her dönemde alimler bir fitne çıkmaya dursun, bir şirk ortaya izhar olmaya dursun, hemen reddiyeler yazmışlardır. Mesela İslam tarihinde, birazdan oraya geleceğiz inşallah, ilk ihtilaflardan bahsedeceğiz Allah nasip ederse. İlk fitne patladığı zaman ümmet işi gücü bırakmış, cehmilere reddiye yazmış. İmam Darimi, İmam Ahmet, İmam Bukhari, Beyhaki, aklınıza kim gelirse gelsin, sünnet ehli olan, hadis ehli olan herkes el-reddu ala cehmiye yazmışlar cehmilere reddiye cehmilere reddiye cehmilere reddiye neden çünkü Allah'ın emri bu Allah fitne izhar olduğu zaman hak ehline hüccetle onlara galip gelmelerini emretmiş Allah yani o yüzden ya tamam bunlar böyle garip garip saçma sapan deliller getiriyorlar bırakalım onlar kendi hallerine böyle oynaya dursunlar değil Rabbani alimler çıkacak onların batırlıklarını ortaya koyacak Şimdi öyle ahmak adamlar var ki bugün adam iki tane müşriki müşrik dememek için Allah'ın peygamberine müşrik diyor. İbrahim Aleyhisselam aya tapmış, güneşe tapmış, yıldıza tapmış. Ya yani kendisi öğrenmiş, İbrahim Aleyhisselam öğrenememiş. 1400 sene vahiyden geçmiş, kendisi öğrenmiş bunların şirk olduğunu. İbrahim gibi Allah'ın kitabın başından sonuna "Van arkeneminen müşrikkin" dediği, asla müşriklerden olmadı dediği bir peygambere Sırf iki tane müşriye müşrik demeyecek diye Allah'ın peygamberine çirk isnat etti. Hütçet getirdi değil mi? Rabbani alimlere düşen de İbrahim Aleyhisselam'ın böyle yapmadığını ortaya koymaktır. Kim? Taberi tefsirine dönün bakın. Kurtubi tefsirine dönün bakın. İblikesinin tefsirine dönün bakın. Bütün ulemanın hadis şarihlerine, Nebeviye, Kadıyada, İbni Hacer'e. Kime bakarsanız bakın hepsi diyorlar ki kavmiyle dalga geçmek için bunu söyledi diyorlar. Tamam bunları biz biliyoruz da. Bunları biz biliyoruz. Bunlar ortaya çıkıp ki küfür dönemlerinde, şirk dönemlerinde batıl silahıyla, gücüyle, sultasıyla bu batılı destekler. Bunların davetinin önünü açmış. Bunlar da insanları cehalete çağırıyorlar. İlim kılıfının altında. Doğru. Bize düşen nedir? Bu insanların dalaletini, sapıklığını ortaya koymaktır. Hütçetle, delille, işkembemizden, hevamızdan kafamıza göre değil, bize muhalefet ediyorlar diye değil. Delili ortaya koyup artık karar verme yetkisini de insanlara bırakmamız lazım. Şimdi biz hem hakim koltuğunda hem de iddialı taraf koltuğunda oturursa kendi lehimize hükmederiz. Biz hücceti ortaya koyarız, hakim insanlar olurlar, artık adaleti olan Allah'a iman edenler o adaletin gereğiyle hükmederler. Diğerleri de kendi istedikleri şekilde hiç fark etmez. Biri iman edecektir, biri küfür edecektir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin bize gönderdiği dinin sınırını koruyan o taifetül mansura her asırda bütçetle her zaman nedir? Düşmanlarına karşı galiptirler. Allah Azze ve Celle de o taifetül mansuranın cemaat olduğunu peygamberiyle haber vermiş. Onlar cemaatler, onlar fert değiller, Ebu Zer olmasın kimse. Herkes Ebu Zer kılıfını giydiriyor kendine. Ben bu asırda Müslümanlarda gördüğüm hastalığı anlatıyorum. Önce asi nefsime inşallah nasihatim. Bize düşen sabredip, insanların ezasına sabredip yanlış yerleri ıslah etmektir. Adam bir yanlış görür kızar çekilir gider. Öteki bir yanlış görür kızar çekilir gider. Böyle olmaz. Eğer herkes çekilir bir yere giderse ortalık cahillere kalır. Bilenler susarsa bilmeyenler nasıl öğrenecekler? bilen takiye yaparsa cahil nasıl ilimi öğrenecek? Bilen konuşacak, bilmeyen susacak, öğrenen de öğrendiği şeye tabi olacak. Allah da vaadini yere getirecek. O da وَتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمْ Allah'tan korkarsanız, Allah size öğretecek. Allah bunu bize emrediyor. Yani bildiğimizle amel etmek meselesi. O yüzden ilk bileceğimiz şey imandan sonraki genel hatlarıyla iman burada herkes biliyor. İlk şey imandan sonra İlk öğrenilecek şey cemaat olmak, dinde ayrılığa düşmemek. Allah mesela müşrikleri kınıyor. İnnellezine ferrakudinehum ve kâni şia'an leste minhum şey. Allah diyor ki o dinlerini parça parça yapıp bölenler yok mu? Senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor Allah. Senin onlarla hiçbir alakan olamaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bizler dinimizi parçalamayacağız. Fırkalara ayrılmayacağız. Fırkalaşmak Parçalara ayrılmak Müslümanların gücünün yok olmasına sebep olur. Allah ayette diyor ki: Çekişmeyin. Çekişmeyin, ihtilaf etmeyin, gücünüz yok olur diyor. Bütün müfessirler gücünüzden kasıt Müslümanların kendi devletleri deniliyor. Bugün içerisinde olduğumuz durum bu. Müslümanların kendi devletleri yok. Kendi güçleri yok yani. Devlet demek güç demek. Devlet demek sultan demek. Öyle mi? Müslümanların böyle bir yapısı yok. Neden? Müslümanlar cemaati terk ettiler. Doğru cemaat olmayı terk ettiler. Tabi cemaat derken de bugünkü bazı müşriklerin anladığı gibi müşrik Müslüman herkesi toplayalım ortaya sağlam çürük hepsini karıştıralım. O sağlamlara da çürüklüklerini bulaştırsınlar. Böyle bir cemaat değil. Seyyid Kutup Rahimahullah'ın yoldaki işaretlerde dediği gibi bugün var olan bu büyük küfrü delecek cemaat demir gibi sapa sağlam olan az bir topluluk olacak diyor. Nasıl ki sahabe Bedir'de 300 kişiyle sağlam olmaları nedeniyle o küfrü yarıp geçtiyseler diyor, bugün Müslümanlar her delip geçmeye çalıştıkları zaman gerisin geriye döndükleri lastik gibi uzayan o sağlam duvar, o sağlam cemaatle birlikte delinecektir ve Allah'ın izniyle diyor bu küfürden insanlık kurtulacaktır diyor. Allah ona rahmet etsin, Allah'ın ona gösterdiği gibi doğru cemaat olmak, doğru topluluğu oluşturmak, Kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, herkesin ıslah olduğu, herkesin ıslah olmayı istediği, herkesin hatasını görüp geri dönebileceği bir topluluk işte onlardır cemaatler. Nasıl fırkalaşmaz insan? İki taraf ihtilaf ederse, kaynaklarını birleştirirseler ihtilafları çözülür. Allah diyor ki, وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ fi şey فَهُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Bir şeyde muhalefet ettiğinizde onun hükmü Allah'adır. Başka yerde o intinazaatun fi şey ferduhu ila Allah ve Resuluhu. Bir şeyde ictilaf ettiğiniz zaman Allah'a ve Resulüne götürün. Eğer ictilaf merciimiz aynı olursa, ihtilaf anında döneceğimiz merci aynı olursa gittiğimizde bir şey görürüz. Haşa Allah'ın dinde iki tane şey olmaz. Bir tane doğru vardır. Orada hatalı olan taraf ehli sünnetin vasfında olduğu gibi ben hata ettim demeyi İzzet ve şeref kabul edip bunu zelillik, hakillik saymayıp hakka tabi olursalar işte o zaman fırkalaşmanın önüne geçeriz. İşte o zaman bölük bölçük olmanın önüne geçeriz. İşte o zaman ümmet tevhitte vahdeti bulabilirler. Tevhitte vahdet birilerinin dediği gibi adam benim anama fahişe diyecek. Sahabeye de kafir diyecek. Cebrail Vahyi yanlış getirmiş aslında Ali'ye getirecekti, Muhammed'e getirmiş haşa diyecek. Ondan sonra ümmetin vahdedi diyeceğim aynı pis kafirle aynı sapta duracağım. Olmaz. O Şiiler zaten İslam'dan nasibi olmayan ayrı bir taife. Onlar ayrı bir dindeler. Yani onlar İslam dininde de değiller. Şialık başlı başına bir dindir bugün. İlk çıktığı gibi değil. İlk çıktığında bidat bir taifeydi ama bugün ayrı bir din oldu. Birilerinin anladığı gibi vahdet vahdet deyip de bütün müşrikleri İslam'a sokmak demek değil cemaat olmak. Cemaat olmak temizlenmiş, arınmış, her türlü şirkten ve haramdan beri olmuş insanların bir araya gelmeleridir. Üç kişi de olsa bu böyledir. 300 kişi olup üç de zerre tanesi kadar değerinin, ağırlığının, gücünün ve ehemmiyetin olmadığı bir toplumun hiçbir değeri yoktur. Üç tane olsun düzgün olsun. Üç tane olsun, Allah'tan korksunlar. 300 tane müşriği, üç bin tane müşriği peşine takıyorlar da ne oluyor? Meydanlara topluyorlar partiler seçim dönemlerinde yüzlerce binlerce adamı. Biraz bir darbe olsun o partilerin etbağı nerede? Asker bir tank yürütüyor sokakta, o etbağın hepsi bir delikte. Niye? Onlar müşrikler, korkaklar. Ve korkak insanlar... Genel itibariyle hep Müslüman Müslüman'da böyle bir korku olmaz. Müslüman hakkı gördüğü zaman sadece hak olan Allah Azze ve Celle'den korkarlar. Allah da ne yapacaktır? Onları o vahdet üzere, tevhid üzere kurulan, o birlik üzere cem edecek, onlara da o gücü verecektir. Mesele ıslah olup bir arada olmamız meselesidir. Bunu gerçekleştirirsek bütün fırkalaşmanın önüne biiznillahü teala biz geçmiş oluruz inşallah. Allah bizi ıslah etsin. Ve hâkeza kâne din ilâ helâfeti Ömer İbnül Hattab. Diyor ki Berbehari, din Ömer İbnül Hattab'ın dönemine kadar bu cemaat üzereydi diyor. Hak üzereydi. En büyük hak üzere kalabalık olan topluluk sahabedir kardeşler. En büyük hak üzere toplanmış olan en büyük topluluk sahabedir. Bakın bu bir şey gösterir bize. Yani bugün istediği kadar insanlar bir şeyin etrafında toplanıyor olsunlar. Hiçbirinin kalabalığı sahabenin kalabalığı kadar olamaz. Arasında demek ki çerik çürük insanlar var. Çünkü hak üzere toplamış en büyük kalabalık sahabeydiler. Bununla alakalı birçok hadis var. Bugün hak ehli az olacak biraz sonra zaten onunla alakalı kısım da gelecek inşallah. Ömer'in dönemine kadar böyleydi Allah ondan razı olsun ki Ömer söylüyor Ebu Zer'e. Ebu Zer biliyorsunuz fitne hadislerini rivayet eden kendisi niye insanlar işte hayırdan soruyor onlar şerden soruyorlar ki şerden emin olalım diye. Ömer İbnü'l Hattab Ebu Zer'le konuştuğu zaman Ebu Zer diyor ki fitnenin kapısı kırılırsa bir daha kapanmaz. Ama açılırsa kapanma ihtimali var diyor. Ömer şehit edildikten sonra Lü'lü lü denen o zındık kefere tarafından bugün İran'da mescidi var tapıyorlar oraya Şiiler o lü'lü kafiri tarafından öldürüldüğü zaman şehit edildiği zaman Ömer Ebu Zer dedi ki fitnenin kapısı kırıldı fitnenin kapısı Ömer'in vefatı şehit edilmesi yani Ömer eceliyle ölseydi fitneler patlamayacaktı. eceliyle öldü iş kaldığı yerden devam edecekti ve ihtilaflar oradan sonra patlamaya başladı ki ne zamana kadar ve herkese kene fize meni Osman. Osman'ın zamanlar kadar da böyleydi. Felen mekut ile Osman. Osman ne zaman öldürüldü? Radıyallahu anhu. C el ihtilafi valbida. İhtilaflar ve bidatlar. Hepsi o andan itibaren başladı. Abu Bakır, Ömer, ta Osman'ın şehadetine kadar bu böyleydi. Vassarınler ahzaben vassaru frakın. İnsanlar hizipleştiler, gruplaştılar. Fırkalara ayrıldılar. Fakine nersi mensbete al al hak, in de evveli o ilk değişmeler başladığı zaman insanlardan bazıları hak üzere sebat ettiler. Ve kale bihi ve amele bihi vaden nersi ileh. O grup bunla amel ettiler ve insanlar da bu hakka çağırdılar. Bunlar ehli sünnet vel a. Sünnet üzere sebat eden, sünnet üzere amel etmeye çalışan insanlar. Fakane al emru mustaqimen. İnsanlar bu istikamet üzere idiler. حَتَّى كَانَتْ تَبَقَةُ Rabia ف۪ي خِلَافَةِ بَنِي فُلَانْ اِنْ قَلَبَ الزَّمَنْ Berbahari diyor ki, ta ki dördüncü tabakaya kadar, dördüncü tabakada Fulan oğullarının hilafeti döneminde zaman değişti diyor. Şimdi Fulan oğullarının zamanı ne demek? Fulan oğullarından kastettiği dönemin Abbasi halifelerinden ümen yollarından pardon <gülüyor> Mutezile'ye daha sonradan kayan Halife Memun onları kast ediyor. Tabii Muaviye'nin daha sonradan Muaviye'den sonra yeğdinin e, babasının tahtına oturması halifeliğin artık sultaya dönüşmüş olması, babadan oğla geçen saltanatta işte bu dönemde onların bu hilafeti döneminde İhtilaflar ve bidatlar patladı. Ondan önce bidat yok muydu peki? Vardı. Mesela İbni Ömer'in Müslim'de hadisi var. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma geliyor bir tanesi haç ederken soruyor. Ya Abdullah İbn Ömer kaderiler çıktı ne diyorsun diyor. Diyor ki onlardan birini görürsen de ki İbni Ömer senden beridir. Sen de İbni Ömer'den berisin. Çok açık net ifade. İmam Nevevi diyor ki İbni Ömer o kaderileri tekfir etti diyor. Beriden kastı budur diyor. E peki biz dedik ki az önce Osman'ın ölümüne kadar bidat ve ihtilaf yoktu. Şimdi diyoruz ki Abdullah İbni Ömer gibi daha sahabe olan birinci tabakada bu bidat var. Kastımız şu. Osman'ın dönemine kadar bidatlar hep gizliydi. Kaçamaktı. Çünkü İslam ehli güçlüydü. Yönetim İslam ehlindeydi. Sünnetin ehlindeydi. Onlar o yüzden bidatçılara aman vermiyorlardı. Bidatçıların arkasında namaz kılmayın, kestiklerini yemeyin, onlara kız nikahlamayın. Selef onlara karşı o kadar şerittiler ki, niye takip bidatları yayılıp da ortalığı bidatlarıyla doldurmasınlar diye. O yüzden Osman'ın hilafetinin bitmesi ve daha sonradan Fulan oğullarının halifeli saltanata dönüştürmesiyle beraber ne oldu? artık insanlar bidatları açıktan ortaya koymaya başladılar. ehl sünne ondan sonra gizlenmeye başladı. Şimdi bir tane ahmak var. Suud'da şeyh diye millet işte tapıyor. Adını söylemeden önce beş dakika bir övüyorlar. Şeyh fullani ullani. Yarım saat övüyorlar. Adam diyor ki bu hariciler diyor bizi kastediyor. Bu işte cihadi tekfiriler falan. Bunlar diyor hep gizli kapaklı iş yaparlar diyor. 3-5 taneler sağda solda gizlenmişler diyor bak diyor biz diyor davetimiz açık herkes görüyor içimiz dışımız bir diyor ki o dönemde de hariciler gizleniyordular diyor İslam devleti olduğu zaman davetlerini gizli yapıyordular şimdi yöneticiler Müslüman ya bunlara göre sistemler de İslam biz niye gizleniyoruz hani İslam bir gücü var İslam'ın gücü var İslam'ın gücünden korktuğumuz için gizleniyoruz gibi aktarıyor. Halbuki ilim fukarası bu cahil mürekkep cahil bilse ki İmam Ahmed gibi bir ehli sünnetin imamı olan şahıs İmam Ahmed gibi bir şahıs ömrünü gizlenerek hapiste işkenceyle ve eziyetle geçirmiş bu sözlerin hiçbirisini söylemezdi. Ehli sünnetin gizlenişi birinin Bundan 90 sene önce şeriatı kaldırmasıyla başlamadı. Ehli sünnetin küfür ve batıl ehlinin arasında gizlenip de davetlerini gizli gizli yaptıkları dönem ta Osman'ın hilafetinin bitmesinden itibarındır. Ta o vakitten bu yana ehli sünnet vel cemaat saklanmıştır. Sufyan et Sevri Basra'da dönemin kadısının dönemin emirinin kadılık teklifini kabul etmediği için onun onu hapsedip azap etmesinden korktuğu için kaçarak vefat etmiştir. Süfyan etsevri. Rahmet okuduğumuz, nakillerini yaptığımız Süfyan böyle şehit, böyle vefat etti. Gizlenirken vefat etti. Dönemin kralından kaçarken. İmam Seraksi anlattık, cuma hatırlayanlar burada olanlar bilir. İmam Seraksi dönemin zalim halifesine vergi vermek haramdır dediği için kuyuya hapsedilmiştir. İmam Malik, Kadılığı kabul etmedi diye gene dönemin halifesi tarafından hapsedildi ve ona bu sorulduğu zaman Allah'a davetinde eziyet görmeyen alimde hayır yoktur dedi İmam Malik. Şimdi bakıyorsun birileri çıkmış Kur'an sünnet anlatıyor akıllarınca kitap sünnetle amel ediyoruz diye utanmadan söylüyorlar. Yani insan biraz haya eder bunu söylerken. Kitap sünnette amel ettiklerini iddia eden, Kur'an ve sünnette yapıştıklarını söyleyen bu insanlar görüntülür görüntüsüz, sesli yazılı efendim, resmi yayın evlerinden resmi derneklerden resmi her türlü yoldan davet yapıyorlar ama ne gariptir ki şeytan ve şeytanın taraftarları bu insanların daveti için her şeylerini bunlara hizmetkar kılıyorlar her şeyleriyle bunların davetin önünü açıyorlar bugün siz açıktan davet yapın diyorlar bugün ortalık sizin anlatın İnsanları ifsad edin. Şeytan bunların şerrinden Allah'a sığınır. Ağzubillahimineşşeytanirracim der bunları görünce şeytan. Çünkü bunlar şeytana pabucunu ters giydirirler. Şeytan sadece vesvese veriyor. Bunlar ilim kılıfını, ilim maskesini giymişler. İnsanları şirke, küfre ve delalete çağırıyorlar. Cehalete çağırıyorlar. İnsanları Allah'tan, kulluktan çıkarıp insanlara kul etmeye çalışıyor bunlar. Kendilerine kul ediyorlar. Diyorlar bunlar tağuttan ne anlar? Halbuki kendisi tağut olmuş, insanlar ona basiretsizce itaat ediyorlar ve basiretsizce itaatleri sonucunda ibadeti ona sarf ediyorlar. Kendisi tağut olmuş, arkasındakiler de o tağutun kulları olmuşlar. İşte böyle Osman'ın döneminden bu yana ehli Sünnet'in gizlenerek davetini devam ettirdiği bir dönemde var olan bir şeriat devleti var. Ve zalim bir halife var. Düşünün, meseleleri kıyas edin. Yani insanın şeriatı bilmesine gerek yok. Allah'ın akıl nimetinden, fıtrat nimetinden mahrum etmediği herkes, hakkın hangisi, batılın hangisi olduğunu çok rahat ayırabilir. Ama Allah kimin de kalbini köretti ve o kalpten vahyin nurunu çekip aldıysa, onu hidayet edecek yoktur. İstediğin kadar burhan, istediğin kadar hüccet getir, Bütçetler sadece iman edenlerin imanını arttırır, küfredenlerin küfrünü arttırır. Yoksa mucizeyle iman eden bir tane kafir gösterin bana Mekke müşriklerinden. Peygamber ayı yardı gözlerinin önünde aleyhissalatü vesselam. iman edenler dediler, vallahi gene şehadet ediyoruz o peygamberdir. Küfredenler dediler o sihirbazdır, eliyle böyle gösterdi gözümüze. Hiçbir insan mucizeden sonra iman etmedi. Bunlar mucize bekliyorlar. Şimdi biz böyle din anlatıyoruz. E diyor o zaman diyor niye bunlar azlar diyor bir tanesi. Niye 3-5 taneler? Niye işte sıkıntı var? İşte bak biz ne güzel anlatıyoruz. Hem dinimizi yaşıyoruz hem dünyamız var. Hem dünya hem din arayan adam helak biletini cebine koymuştur. Bir tercih yapar Müslüman. Ya dünya ya ahiret. Müslümanın tercihi ahirettir. Ahireti seçtikten sonra dünya ondan gider. Bir sahabe geliyor peygambere diyor aleyhissalatü vesselam ben seni çok seviyorum. Ne söylediğinin farkında mısın diyor. Fakirlik sana akacak. Sıkıntı, bela, musibet sana senin aktığı gibi akacak. Ne dediğinin farkında mısın sen diyor. Bugün Müslümanlara aktığı gibi. Müslümanlar biliyorsunuz kimi kastettiğini. Fakirliğin, belanın, sıkıntının, musibetin, istikrarsızlığın. Nasıl istikrar olsun ki? Bir davet yapıyorsun, iki gün sonra adresini fişliyorlar. Adres değiştiriyorsun, bir daha geliyorlar. 69. adrese gitsen 70.ye geliyorlar. Müslümanlar nasıl istikrar bulsun? Dinini yaşıyorsun bırakmıyorlar, çık diyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْلَةَ اَوْضُنَّ فِي مِلَّتِنَا Kafirler Resullerine dediler ki, ya bizim dinimize gireceksiniz, bizim gibi demokrat olacaksınız, ya da sizi bu ülkeden çıkaracağız. Size istikrar yok. Adam geldi mi önce üst komşuya gidiyor. Sanki bilmiyor senin evin alt kat. Amaç rahatsız olsunlar, Müslümanlara ev bile kiralamasın bu halk. Amaç bu. Yani üstü kapalı, "Ne okraycen nakum min ardina" diyorlar. Bu arzdan sizi çıkaracağız diyorlar yani. Üstü kapalı bunu söylüyorlar. Allah hamdolsun ki Allah'ın sünneti değişmedi her asırda. Allah'ın sünneti aynı. Hakla batılın savaşı her zaman aynı. Yalnız Hakk'a tabi olan yiğitler, kahramanlar vardır. Bir de Hakk'a sırtını dönen korkak, cahil ahmaklar vardır. Ve cennet de korkakların mekanı değildir. Cennet korkakların mekanı değildir. Cennet Allah için dünyada var olan bütün nimetlerini, var olan bütün her şeyini Allah için verecek yiğitleri bekliyor. Huriler de öyle yiğitleri bekliyorlar. Allah ayette insanlardan nice erler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Nice yiğitler var. Allah belirtiyor onların yiğit olduğunu. Cenneti böylelerine hazırladı Allah. Yoksa aldığı üç kuruşluk dünya için Allah'ın dinini eğip büken, üç tane müşriye müşrik demeyecek diye Allah'ın peygamberlerine şirki isnan eden, en güzide sahabeye şirki isnan eden ahmaklara değil, adam üç müşriye müşrik demeyeceğim diye, Ayşe radıyallahu anha gibi bir alime, fakihe, icma ile bu ümmetin en alim kadını olan Ayşe diyor ki Ayşe Allah'ın ilminden şüphe etti diyor. Üç tane müşriye müşrik demeyecek diye. Üç tane müşriye müşrik demeyecek diye Muaz gibi Peygamberin ümmetimin haram helal en iyi bileni Muaz'dır dediği Yemen'e vali olarak gönderdiği alim bir sahabeye Allah'tan başkasına secde etmeyi bilmeyecek kadar cahil konumuna indirip küfür isnat ettiler. Sanki Muaz bilmiyordu Allah'tan başkasına secdetmenin küfür olduğunu. Muaz peygambere secde ederken Adem meleklerin Adem'e yaptığı secde gibi selam secdesi yapmaya kalkmıştı. O da haramdı, peygamber yasakladı ondan sonra da yapmadı. Adam hasta, üç tane müşriye müşrik demeyecek diye... En salih insanlara müşrik diyor farkında olmadan. Çünkü zina yapana zinacı denir, faiz yene faizci denir. Öyle mi? Şirk işleyen de müşrik denir. Sen dersen ki Muaz şirk işledi, İbrahim şirk işledi cehaletlerinden mazurdular. Müşrik demiş olursun üstü kapalı onlara. Bu adamın imanını götürür. Allah'ın ayetlerini yalanlamaktır bu. Neden buraya vardılar? Çünkü bunlara dünyadan nimetler vermişler. Anlattık ya sultanların alimlere yaptıklarını... İmam Bukhari'nin tarihinde rivayet ettiği gibi i̇bn Mesud dedi ki hiçbir alim yoktur ki kralın yanına diniyle girsin ve o kralın yanından diniyle çıksın diyor i̇bn Mesud. Hiçbir alim yok ki kralın yanına dinle girecek ve dinle çıkacak. Dinini bırakır çıkar diyor. Ve üç şekilde olur diyor. Birincisi susmakladır diyor. Bak, bak batılı söylemektir demiyor ha. i̇bn Mesud diyor ki susması o halimin o zalim sultan yanında susması yeter bile artar diyor. Dini ifsad etmesi, dini bırakması için orada. Selefin din anlayışıyla bugünkü insanların din anlayışı arasında fark budur. Vallahi üç tane cahili toplamışlar insanlara selef diye şirki yutturuyorlar. Selef diye insanlara küfrü empoze ediyorlar. Uffillekum velime te'abudune min dunille Size de Allah'tan başka taptıklarınızı da yazıklar olsun. ''Ve tegayyeran nasu cidden.'' İnsanlar değiştiler diyor İmam berbahari ''Ve bir <gülüyor> bidat.'' Bidatlar her tarafa yayıldı. ''Ve kefret duatu ila gayri sebilil haq ve cemaat.'' Cemaat ve hak yolunun dışında başka batıllara çağıran insanların sayısı arttı diyor. Muhtezilesi çıktı, şiası çıktı, rafizisi çıktı.'' değil mi? Mutezile ya yani bir dünya bidat fikirler, bidat görüşler. Bir de öyle bir durum var ki bir bidat çıkıyor. Öyle değişe değişe zamanında öyle bir hal alıyor ki tamamiyle İslam'ın dışında başka bir din oluyor. Mesela Şialık ilk çıktığı zaman Ali taraftarlığıydı. Hani Ali hilafetin Ali'nin olduğunu söylemekti. Radiyallahu anhu. Şimdi ne oldu? Şialık? imamların ilah olduğuna inanmak. İmamların işte yağmur indirdiğine, nebat bitirdiğine inanmak, imamların e, aynı şekilde kaybı bildiklerine iman etmek vesaire vesaire, Allah'tan başka birçok ilaha inanmak oldu şiaylık, öyle bir bidat yani. Wa waqatul mihanfi kulle şey, her şeyde bu fitneler, bu mihnetler artık vesveseler, artık sorular, akıl devreye girdi diye... Ne oldu? İnsanların dini, hepsinin dini fesada uğradı. Lem yetekellen bihi Resulullah ve ashabı Ne peygamberin ne de ashabının konuşmadığı şeyleri insanlar ne yaptılar? Konuştular. İnsanlar bu bidatlarını yaydılar ve ta ki günümüze kadar ta ki günümüze kadar bakıyorsunuz ortalıkta birçok insan tevhid adı altında geçmiş nesillerde bidatçı diye isimlendirilen insanların yoluna menhecine çağırıyorlar. İbn-i sözüyle bitiriyorum inşallah. Şeyhul İslam İbn-i Rahimehullah diyor ki, bugün nice insan vardır ki diyor, hadis ehlinin yolunu tazim eder. Hadis ehlini yüceltir. Selefin sözlerini nakleder de, iman babında cehmiyenin ve mürciyenin pis görüşlerine çağırır diyor. İbn-i kendi döneminde selef iddiasında, hadis ehli oldukları iddiasında bulunan insanlar için bunu söylemişler. Bugün ortaya çıkıp da sahabenin dinini anlatıyoruz diyerekten şirklerini ve bidatlarını anlatan insanlar, İbn-i bu sözünde söylediği gibi, Mürciye'nin ve Cehmiye'nin pis fikirlerini bu asırda yayan pis bidatçı kafirlerdir. Allah onların şerrinden Müslümanları muhafaza eylesin. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. وأخِر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نحمدك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك